<gülüyor> bir başka soru şöyle. Enam suresinin 163. ayetinde mealen ben Müslümanların ilkiyim denilmiş. Fakat aynı surenin 161. ayetinde beni İbrahim'in dinine iletti denilmiş. Buna göre İbrahim'den Peygamberimize kadar geçen sürede hiç Müslüman gelmemiş mi? Böyle bir anlam çıkıyor. قُلْ اِنَّ صَلَاتِ Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil <gülüyor> âlemin. Elâ ilâhe ve bi zâlike umirtu ana ve lil müslimîn. Allahu Teâlâ sallallahu aleyhi ve selleme emrediyor. O emir aynı zamanda bizim için de geçerlidir. Peki benim namazım, kurbanım, yaşamam, ölmem ee, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Yani ben her şeyimi Allah rızası için yaparım. Namazım da Allah içindir. Kurbanım da Allah içindir. Ya Allah için yaşarım, ölürsem de onun için ölürüm. Benim tek e, düşüncem vardır, Allah rızasıdır. La <gülüyor> şeri allah Allahü Teala'nın herhangi bir ortağı yoktur. Ve bir daha elki umir tu, ben böyle emir aldım ve ene uvalül müslimîn ben Müslümanların en önde olanıyım. Yani evvel en önde manasına gelir. Yoksa ilk Müslüman olan değilim. İlk Müslüman olan manasına değil. İlk olsa işte Adem Aleyhisselam Müslüman değil miydi yani? Şeye gerek yok. O, o ayetteki başka şeye lüzum yok. Mesela bir ayet-i de vardır vesari'u ila ilâ ve cennetin'' Ali İmran'daydı. Ardu, ''Ardu as semâvâti vel ard'' Evet. Ee, genişliği, gökler ve yer kadar olan e, işte cennet için Allah'ın bağışlanması için birbirinize yarışın. Yarışan adam yarışa ne için girer? Birinci olmak için girer değil mi? İşte, ''Ve en evvel müslümin o'' demektir. Ben müslümanların en önünde olanıyım. Dolayısıyla hep bu hepimize verilen bir emirdir. Ali İmran 133. ayetmiş. Ee, ayetin şeyde okuyayım belki eksik okuduğum yer varsa 66. sayfada vesaire اُلٰى مَعْفِلَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizin mağfireti için yarışın, yani Cenab-ı Hakk'ın affını hak edebilmeniz için yarışın ve cennetin ve cennet için yarışın. Şimdi bazıları şey yapar, cennet cennet dedikleri birkaç köşke birkaç yol, ya. Ya, git orada görürsün öyle. İsteyene ver onları, bana senin gerek seni ne demek yani? Bu tamamen bir şeydir. Hint kültürü bir şeydir. Yani Nirvana olayı. Ne demek yani? Allah cennet için yarışın diyor. Demek ki çok önemli bir şey. <coughs> ''Ve sâli ile mağfiretin min rabbikum ve cennetin'' Rabbinizin, Rabbinizden bir mağfiret affedilebilmek için, yani kendinizi affetilmek için elinizden gelen her şeyi yapın ve cenneti elde edebilmek için yarışın. En üst makama çıkmaya çalışın. Her zaman bir numara yormaya çalışın diyor. Genişliği gökler bir yer kadar olan. ki ''Uiddetlil müttakin'' cennet müttakiler için hazırlanmıştır. Yani kendinizi koruyun yanlışlara karşı ve yarışın. Yarışan insanlar bir numara olmak için yarışırlar. İşte orada Allahü Teala diyor ki: Sen şöyle de, önce Rasulullah sonra bize verilen bir emirdir. Kul inne salati ve nusuki ve de ki benim namazım, kurbanım, yaşamam, ölmem lillahi rabbil alemin, alemlerin Rabbi Allah içindir. İşte yarış budur. Her şey onun içindir. La şerike le, onun hiçbir ortağı yoktur. Dolayısıyla onun yerine hiçbir şey koyamam. Ondan başka kimsenin rızasını arayamam. Ve bir ki Umr'tu ben böyle emir aldım. İşte o emir nereden? Nerede bu? Okuduk ya Vesari diye. Ali İmran suresinde. İşte ayetleri böyle parçacı olarak anlarsanız yani şu ceket çok güzel, şu kollu bir alayım derseniz ne kol işe yarar ne ceket işe yarar. İşte ayetleri parçaladığınız zaman ikisini de anlayamazsınız. Ve bidail ki Umr'tu ben böyle emir aldım o verilen emir olduğu gibi bize de verilen emirdir. ''Ve ene evvelül muslimin'' ''Ben Müslümanların en önde olanıyım'' Yani bir numaralı hedef bu. İki numaraya hiçbirimiz heveslenmeyelim. ''Bana bu yeter'' demeyelim.